ve isyan etmeyeceğimiz bir hayat sürmemizi nasip etsin. Allah Azze ve Celle sevdiği amelleri bizlere de sevdirsin. Sevdiği insanların sevgisini kalbimize versin. Cennete koysun ve cemalini görenlerden eylesin. Kardeşlerim bugün sizlere kader, kadere iman dersini işleyeceğim. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Çünkü kader dediğimizde çok çok önemli olan mesellerden bir tanesi. Bilinmesi gereken mesellerden bir tanesi ve hayatımızda çok çok önem arz eden ve öğrenilmediğinde, eksik kalındığında çok sıkıntı yapan ve hemen isyana, hatta dinden çıkmaya Veyahut da ebedi cehenneme girmeye bile sebep olan meselelerdendir. Meselenin önemine İbn Ömer'in bir sözüyle girmek istiyorum. Müslümü okursanız hemen 8 ne olur rivayeti orada küfeden iki kişi hacca gidelim bir ilim şeyhi bulalım da ona derdimiz dersini, derdimizi arz edelim diyorlar. Tam mescidin kapısından girerken İbn-i Nurhanas diyorlar. Tam adamımızı bulduk. Yani bizim derdimize ancak o çare olur. Biri sağından biri solundan yaklaşarak işte sözü birbirlerine atfediyorlar. O başlasın, bu başlasın derken birisi söze başlıyor. Bizim orada bazı insanlar çıktı. Ve kader hakkında sağlı sözlü söz söylüyorlar. Biz bunlara cevap veremiyoruz. Onlara benden selam söylemeyin çünkü onlar kafirlerdir. Değil <gülüyor> mi? Ve ben babam Ömer'den işittim. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asabi'nin Bozcağı otururken, üstünde yolculuk alameti olmayan bir adam çıktı geldi diyerek Cibril hadisini ne yapıyor? Baştan sona kadar naklediyoruz. Bizim konumuzun başı burası olduğu için bu kadarını cikredeyim. Yani benden onlara ne yapmayın? Selam söylemeyin. Çünkü onlar kafirlerdir. Yani onların ilişkinizi ne yapın? Kesin. Çünkü kader hakkında söz söyleme insanı ne yapıyormuş? Dinden çıkarıyor. İnkar eden ne yapıyor? Dinden çıkıyor. Kardeşlerim iman dediğimizde kısaca bir bak baktığımızda kalpten tasdik yani kalbin tasdik edeceği olaylar var. Dille ikrar tasdik ettiğini ikrar etmen gereken bir şeyler var. Ve ağızalarla nedir? Göstermedir. Yani kalbin halleri, dilin halleri ve arızaları nedir? Halleri vardır. Kadere imansa nerenin halleridir? Buradaki şek şüphe ne yapar? Adamı götürür. Yani kalbi olan meselelerde kesinlikle şek şüphe ne yapmaz? kabul etmez. Onun için iman dediğimizde kalpten tasdik, kalbin ameli, dille ikrar, dilin ameli, azalarla tasdik, ağzaların ameli, amelidir. Artar, eksilir ve iman şube şube olduğu gibi küfürde nedir? Şube şubedir. Kader de imanın şubelerinden bir şubedir. Her ne kadar iman birçok cüz, birçok konulara ayrılıyorsa, bunun içinden bir cüz olan kader de kendi arasında cüzlere ayrılır. Anlatabildim mi? Yani başlı başına imanda birçok şube olduğu gibi, kader de ondan bir şube olmasına rağmen ne yapar? O da içinde kendi kendine ayrılır. Sadece ben kadere iman ediyorum demekten de ne yapmaz? Olmaz. Adamın birisi bir rüya görüyor. Şeyhe geliyor. Diyor ki ben bir rüya gördüm. Anlat. Adam anlatıyor. Soruyor şeyh. Kader inancın nasıl? Çok iyi diyor. Sağlam. Yani Allah'a itimatım tam. E öyleyse hazırlan. Birkaç günlük ömrüm vardır. Adam başlıyor da Hani diyorsen kadere iman etmiştin. Hani kadere teslim olmuştun. Adam rüyasında güneşle ayın birbirine girdiğini görüyor. yani Küçük kıyamet, küçük kıyamet rüyada insanın kendi ölümüyle yorulur. Kendi ölümüdür, ona işarettir. Ölmek adam salif birisi. E, yordurdu şeyde rüyadan anlayan birisi, ölümüne yorunca herif <gülüyor> şeyi çekiyor. <gülüyor> yani kadere iman dedi mi ben iman ettim diyen bir insanın İmtihanla karşı karşıya kaldığında bu duruma düşmemesi gerekiyor. İşte olay bu. Kader de kelime manasıyla sır Allah'ın kulları üzerinde bir sırıdır. Yani bilinmeyen. Bilen birisi var. Ama sen ne yapmıyorsun? Bilmiyorsun. Ve kader Arapların deyimiyle kardeşler kapalı bir kazan senin bir kepçen var eline atmışsın, eline ne gelirse diyor. Araplar da böyle tarif ediyor. Aslında mükemmel bir tariftir. Şurada kaynayan bir kazan, ağzı kapalı, sen görmüyorsun, kepçeyi attın, ne gelirsen nasip derler ya, işte kader odur der. Kader, Allah'ın kulları üzerinde bir sırdır. Konuşulacak her şey, anlatılacak her şey, öğretilecek her şey, Kur'an'dan ve sünnetten olmalıdır. Bunun dışına çıktığın an kayar. Ve her meselede ölçümüz nedir? Mesela geçen derslerde isim sıfatı işledik, iştahatı işledik, birçok meseleyi hep edilmeyi şerî ne anlattık? Kur'an ve sünnet. Bunun dışında herhangi bir şeyde aklı ne Sokmadık. Aklın girdiği her yerde ne başlıyor? mischkela başlıyor. Ve Allah kendisinden daha az olsun. E bu Davut'un 162 164 no'lu rivayetlerinde Ali ne diyor? Eğer diyor, İslam dini akıl dini, rey dini olmuş olacak olsaydı, yani olsaydı ben ayağımın altını mest ederdim çünkü pislenme orası. Ama ben Resul'dan üstünü mest ederken gördüm. Yani İslam dini ne diniymiş? Vahiy dini. Akıl dini nedir? Değil. Akıl dini diyenler nedir? Mu'teziledir. Ve mürciye mezhebidir ve onasını çeker gider. İslam dini vahiy dinidir ve akıllıların dinidir. Yani aklını çalıştıran vahiye aklını teslim edendir. Ve kader konusunda ayağa kayan hep akıllılardır. Yani akıllı geçinenlerdir. Akıllar demeyin de aklını gereği gibi kullanamayan ve şeytana aklını kaptıranlar. Ve tevhidden sonra okuyun ki muhakkak okumuşsunuzdur. Geçen hafta çünkü Kur'an'ı bir okuyarak gelin, hadisleri bir okuyarak gelin dedin. Tevhidden sonra Kur'an'da ve sünnette en çok nakil gelinen mesele kader meselesidir. Yani soracağın, aklına takılan zihnini meşgul eden her sorunun cevabını Kur'an ve sünnette ne yaparsın? Bulursun. Yani muhakkak cevabı nedir? Var. Ama Kur'an sünnet dışında bir kitaba gider de bu kaderi öğrenmeye çalışırsan, hiç müşkülatın olmasa bile, yani müşkülatın birken bine çıkar. Onsa on bine çıkar. Kur'an ve sünnetin dışında bir kitap okursan. Mesela berse iki tanesini söyleyeyim. Birisi Kırkıncı Hoca var. Duydunuz mu? Biri de Fethullah Gülen Hoca Efendi. İşte duydunuz mu? Bunların iki tane kaderle kitapları var. En basitinden yani en çok satan ve piyasada olanları söylüyor. Şimdi kaderi nasıl tarif ediyorlar? Bir dağ çizmişler. Şöyle. İki tane dağ çizmişler. Estağfurullah. Dağın birinde tünel var. İki dağın arası uçurum. Onun arasında da bir köprü var. Yukarıda da şöyle düşünen büyük bir adam resmi. Elini böyle koymuş dağın tepesinde. Bir tren var. Son hızla tünele giriyor. Dağın birine. O iki dağın arasındaki uçurumdaki köprü yıkılmış. Tren de son hızla şeye giriyor. Tüneli. Ama çıkışta köprüden mi geçecek, uçuruma mı geçecek ne yapmıyor? Bilmiyor. Adam da şöyle düşünüyor. İşte kader bu diyor. Yani anlattıkları kader, kader Bütün ayetler, hadisler bitti. Anlatış şekli bu. Kırkıncının kaderini okuyun. İnanın belki kırk tane kafanıza sorular. Gelmeye başlar ve kader inkar eder. Kalem önce yazıyor. Sen ne amel ediyorsun? Adam başlıyor. Bütün pis fikirlerini oraya encekte etmeye başlıyor. Bakın şimdi gelelim biz kaderi işleyelim. Bakalım bizde müşkülat mı olacak yoksa imanımız mı Yani Kur'an ve sünnetin dışına çıktığın an kaderde, kaderi bırak her meselede ne yaparsın? Müşkülat başta Allah'ın isim ve sıfatlarının derslerini hatırlayın her hafta yaptığımız, yani çarşamba günleri, Allah'ın eli var. Kim söylüyor? Allah. İki eli var diyor. Kim söylüyor? Allah. Göktekinin arşa istiva eden göz, yüz, birçok neleri var? Sıfatları var. Ama bunlardan haberi olmayan birisi hemen bunları duyduğunda ne der? Bak Allah'a el, ol, yüz, göz, isnad ettiler. Bunlar şudur, bunlar bucudur, bunlar müşriktir, bunlar kafirdir. Tipinde ne yaparlar? insanlara yaklaşırlar. Hatta gidin Risale-i diye var, şu sehadan çıktı. Kim Allah semadadır derse o müşriktir diyor. Hem de kim? Mehmet Zahid Kotku. Hem de son dönemde Erbakan'ın da hocası diye geçinen birisidir bu. En çok okunan kitaplardan bir tanesi var. Allah semadadır diyen müşriktirdir. Allah semadadır diyen kim? Allah diyor Resul diyor. Aleykümselam Yani akıl devreye girdiğinde vahiy götürüyor. Vahiy devreye girdiğinde ise ne yapıyor? Akıl devreden çıkıyor. İşte bu mesele de o kadar önemli meselelerden bir tanesidir. Ve kaderin de girişi rütmü dörttür. Yani anahtarı vardır. Nasıl cennetin dişlisi anahtarı vardır? La ilahe illallah ve onun şartlarıdır. Kaderinde dört rüknü vardır. Allah'ın ilmi, Allah'ın dilemesi, Allah'ın yazması ve Allah'ın yaratması. Tekrarlıyorum. Allah'ın ilmi. Bu bapları şöyle bir düşünün. Olmuş olacağı. Olmayacağı da neden olmuş? rahimlerde giz olan, yarın e, ne getirdiğini, senin nerede ne şekilde öleceğini, nereye gireceğini, Said mi, Şakim olduğunu, yerin derinliklerinde ne olduğunu, gökyüzünde neler olduğunu ve bir yaprak diyor kımıldamasın ki, ondan bizim bir emrimiz olmasın. İlmi dedi mi, Muhtezile nasih ve mensu inkar eder. Neden inkar eder? Bu Allah'ın ilmine eksikliktir. Nasıl Allah bir ayet indirir de onu unutturur? Ya da değiştirir şeklinde? Halbuki Allah ayetin sonunda diyor bunu yapmaya kadir değil mi? Ya sana ne? Ben istediğimi yaparım. Sana ne diyor yani? Ama maalesef aklı devreye sokan insanlar ne Ne yapıyor? Orayı değiştirme. İkincisine ne dedik? Yazı, üçüncüsü dileme. Yani sırayı değiştirdik. Allah Azze ve Celle'nin yazması, dilemesi ve yaratması. Bunlar nedir? Kadere girişte anahtardır. Yani bunsuz kaderi anlamanız mümkün değil. Mesela halk arasında en çok kullanılan takdir böyleymiş. Böyle kafayı eğerek der. Ne yüklüyor buna? Şimdi bu takdiri açalım. Herhangi bir şey mesela takdir böyleymiş diyor ama hiç kendine gelen bir nimette takdir böyleymiş yeni gördünüz mü? Ama adamın karısı ölüyor, kızı ölüyor, çocuğu ölüyor, evi yanıyor. Ne yapalım? Takdir böyleymiş diyor. Ev alıyor takdir böyleymiş demiyor. Araba alıyor takdir böyleymiş, demiyor. Yani salih bir kadın alıyor, demiyor. Ama bunda ne yapıyor? Diye olsun. İnsanoğlu burada desin. Ama yükleyelim. Çocuğu öldü. Allah bunu biliyor mu? Yazdı mı? Yarattı mı? Yani diledi mi? Yani ilmini yazmasını, dilemesini, yaratmasını bu takdire Ne yapıyorsun? yüklüyorsun. Sadece takdir değil. Ama bu takdirin içine bu dört anahtarı soktuğunu isyan çıkıverir, teslimiyet başlar. Bunu anladınız mı? Yani sadece takdir gözüyle bakarsanız, meseleyi kavramanız çok zor. Allah bunu biliyor mu? Biliyor. Yazdı mı? Yazdı. Diledi mi? Diledi. Yarattı mı? Yarattı. O zaman bunun önüne ne geçebilir ki? Hiçbir şey ne yapmaz? Geçemez diyorsun ve teslim oluyorsun. Şimdi Allah'ın ilmi dediğimizde bunu tek tek ayetlere bakıyoruz kardeşler. Allah'ın ilmen, cümleten, tavsileten, ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanma. Kulların fiillerini açıkta, gizli, toplum içinde yalnızken, aydınlıkken, karanlıktayken. Her şeyini ne yapar? Bilir. İçinden geçirdiğini de açıktan konuştuğunu da fısıldadığını da her şeyi Allah ne yapar? Bilir. Şimdi bu noktada kendi nefsinizi bir şöyle gözden geçirin. Bunun bir adı da nedir? İhsandır. Yani imanını koruyan bir muhafızdır. Kadere iman insana bu kadar ne yapar? uğur kazandırır. Bununla ilgili birçok ayetler vardır. Haşır 59. O gaybı bilen, hazır olan da ne yapar? Bilir diyor. Yine Sebe 3. İnkar edenler ne der? Kıyamet günü gelmeyecek derler Halbuki o gün ne yapacak? Girecektir. Bakara 115. Doğuda, batıda Allah'ındır. Nereye yönelirseniz? Allah'dadır. Şüphesiz ki Allah'ın için oradadır diyor. Yine Enam 124'te kendilerine bir ayet geldiğinde e, Allah'ın peygamberlerine verilenler gibisi bize de verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz derler. E Allah risaleti istediğini ne yapar verir diyor. Gaybın anahtarı ondadır. Ondan başka sonu ne yapmaz bilmez. Karada da denizde de ne varsa. O bilir. Bir yaprak düşmesin ki onda bizim bir emrimiz olmasın. Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki onda bizim bir emrimiz olmasın. Düşünün arkadaşlar bir yaprak dahi Allah'ın emri olmadan ne yapmıyor? He? Demek ki gımıldayan her yaprak Allah'ın emriyle. Tesadüf ne? he ne demek tesadüf? Ya yolda gidiyorum şu arkadaş tesadüf etti. Ya şansım yaver gitti de şöyle piyano'dan şu çıktı ya. Şöyle oldu. Bu kelimeler kiminmiş? Şimdi şu öğrendiğimize kadar, şuraya kadarla bu neymiş? Tam bunun zikri. Yani vahyi bilmeyen bir insana şeytan kendi vahyini ne yapıyor? Öğretiyor. Bizde Demek ki bir yaprak dahi Allah'ın emri olmadan kımıldamıyor. Yani tevafuk Allah'ın takdiri var. Onlardaysa bu tesadüf olarak var. Yalnız tesadüfin hakta kullanıldığı yerler var. Arapçada bu kullanmıyor. Yanlış anlamayın burayı. Kullanıldığı yerler var. Fakat bunların kullandığı gibi değil. Rast geldim manasında. Denk geldim. Tesadüf ettim. Denk geldi manasında Arapça'da kullanılıyor bu. Kullanıldığı yerler var. Yani sırf aram olarak bakıldığı yer yok. Onlar bunu kullanıyorlar. Fakat bizim halkın kullandığı mana değil. Hiç bir Tesadüf çıktı. Yani, yani mesela Aristoteles ne diyor? Allah kendisine nane etsin. Yağmuru yağdıran Allah ama nereye ne kadar kaç damla düştüğünü bilmez diyor. Kainatta baktım, başından söyleyeyim cümlesini. Neye baktıysam Allah'ın varlığına ve birliğine beni inanmaya zorluyor diyor. Elif'e bak ya, yani. Kendi baba başkasını kabul etmiyor. Zorluyor. O kadar akıllı ki kendine göre. Evet diyor bir yaratıcı var. Ve bu yaratıcı tektir diyor. Yani bakıyor ona göre bu tek diyor. İki olamaz diyor. Olsak arkadaş olur. Ama diyor yağmur yağdıran o kaç damla olduğunu ne yapmaz? bilmez. İşte tesadüfleri hep bunların cümlelerinden çıkıyor. Şanslar hep buralardan, bunların ürettiği cümlelerden çıkıyor. Halbuki yerin dibinde derinliklerinde yaş bir tane bir tohum atıyorsun. Onun yeşerdiğini sen bilebiliyor musun? Ama Allah biliyor. Veyahut yüzünün daha yükseklerinde yaşayan bir kuş türü var. Yeryüzünden rüzgarların falan havalandırdığı şeylerin gıdasına hiç ilmeden, suyunu da yiyeceğini de. Sen biliyor musun? Onu doyuramam ben. ilmiyle. İşte ilmi dediğimizde bunlara ne yapamıyorsun? Kesinlikle inkar edemiyorsun ve inkarada ne yapamıyorsun? Yeltenemiyorsun. Veyahut her doğan çocuk nedir? İslam fıtratı üzerine doğmuştur. Anne baba neyse onu ne yapar? Yahudi ise Yahudi, ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi Müşrik ise Müşrik Veyahut açılımını yapalım Türkse ise hariç Türk, Kürt ise Haris Kürt yetiştiriyor Çocuğunuz. Şimdi İbn Abbas'ın olduğu bir ortamda Allah Resulü'ne soruyorlar Ey Allah'ın Resulü şu ölen Müşriklerin çocukları nereye gidecek? Ne derler bizden? Hıh? müşrik, kafir. Çocuğu nereye gider? He? Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü resulü? Allah cenneti yaratmış. Cennet için ehil yaratmış. Cehennemi yaratmış. Cehennem için ehil yaratmıştır. Onlar yaşasalardı. Ne halde yaşayacaklardı? Nasıl öleceklerdi? Ya Allah Kim biliyormuş? Allah Demek ki Müşrik bir çocuğun, ya yani annenin babanın, ölen çocuğu hakkında senin hiçbir bilgin yok. Ayşe annemiz, bu Müslümanın kitabı, kitabı kaderde bulabilirsin. Peşi peşine geliyor bir rivayette. Sahabeden bir tanesinin çocuğu vefat ediyor. Cennet kuşlarından bir kuş cennete uçtu diyor. Yani mantık açıyor. Müslüman çocuğa ölmüş. Nereye gidiyor? Öyle düşünüyor adam. Allah Resulü ne diyor? Öyle deme ya Eşedir. Allah cenneti yarattı. Cennet için ehil yarattı. O yaşasaydı ne hal üzerine ölecekti? Allah en iyisini bilir. Ne müşrikte ne müminde. Peygamber dahi söz sahibi nedir? Söylemiyor. Çünkü beş şeyi kim bilir? Allah. Allah. Neydi bunlar? Kader. Kaybı senin ne zaman üleceğini, yarının ne getireceğini bulutlarda ne yüklü olduğunu, kıyametin ne zaman kopacağını rahimlerde ne olduğunu Allah'tan gayrı kimse ne yapmaz bu hakkında kim yorum yaparsa Allah ona ne yapsın zahmet etsin diyor. şimdi her doğan çocuk fıtrat üzerine doğuyor değil mi yani İslam fıtrat üzerine iyiliğe veya kötülüğe meyilli Yine Müslümanın kitabı Kader'de C İbn Abbas'tan gelen nakilde o Hızır'ın öldürdüğü çocuk doğuştan da kafir ruhluydu diyor. Yani yaşasaydı anne babası salihlerdendi. Onlara zarar verecekti diyor ve burada da kafayı ne yapıyor? Koparıyor. Peki her doğan çocuk fıtrat üzerine değil mi? Bu ne? Allah işte bu Allah'ın kaderidir. Yani sırrıdır. Burada neden buna kafir olarak doğdu ne yapamıyorsun? Diyemiyorsun. Hani birisi geliyor size soruyor. Diyor ki sıkışacağınız yerde ben sorulu cevaplı gidiyorum. Yani sizin soracağınıza ben cevap veriyorum. Ya adamlar hiçbir şey yapmamış. Şurada kıtlık var. Şurada savaş var. Şurada insanlar ha bire koyun doğranır gibi yani hayvan öldürü gibi öldürülüyor. Bunun suçu ne? İşte bu kader. Buna hiçbir şekilde burnunu ne yapamıyorsun? Sokanmıyorsun. Bu Allah'ın ilmi dahilinde ve Allah hiç kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Yaşasaydı o insan veyahut o çocuk kim beni ne hal üzerine yaşayacaktı? Musa ne diyor? Sen diyor hiçbir şey yapmamış yani günah işlememiş İsavi çocuğu mu öldürüyorsun diyor. Anladınız mı? Sorularınıza cevap hep burada kaderle alakalı gelen makillerde bulabilirsiniz. Hani sen benim işime karışmayacaktın? Yani onun ölmesiyle, ömrüyle alakalı bilgiyi Allah ne yapmış? O anlık hıdıra veriyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhissalatu vesselam keşke diyor. Musa, kardeşim Musa sabırlı olsaydı biz de birçok meseleyi öğrenseydik. Yani biraz daha sabretseydi yani onun işine karışmasaydı da biz de birçok incelikleri ne yapsaydık? Öğrenseydik. Ama üç mesele bize bir yerde ne yaptı? Yetiyor. geçiyor. Üç mesele. Hepsi gaybi mesele. Bildirilmese hiçbirimizin bildiği bir mesele değil. Öyleyse Allah'ın ilmine ne yapmayacağız? Hiçbir zaman burnumuzu sokmayacağız. Yine bununla alakalı yine Müslüm'ün Kitab-ı Kader'den e, bir örnek vereyim. Gargat mezarlığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün elinde baston alsa yere böyle eğri büyürü sert sert Yani canı sıkkın gibi. Sahabenin biri kalkıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz diyor sizin cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunuz bir kitapta yazılın diyor. Evet. Ve bir şeyler çiziyor. Birisi kalkıyor diyor ki Allah'ın Resulü madem yazılı niye amel ediyoruz ki? Oturalım, akıbetimizi bekleyelim. Nasıl olsa yazdı gelmeyecek mi? Hani bugün diyorlar ya işte insan hep kaderini kendi yazar. adam dar da kalem yazar diyor işte ona retti yapalım. Madem yazılı Oturalım. Akıbetimizi bekleyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Amel edin. Amel edin. Amel edin diyor. Kişi neye meylederse yani sahitlerdense o iş ona ne yapılır, Kolaylaştırılır. Eğer şakilerdense o ona ne yapılır? Kolaylaştırılır. Ve kişi diyor salihlerin amelini işler işler işler işler tamdır cennete girecek kader öne gelir de yüzüstü üstü ne yapar cehenneme düşer diyor. Ve kişi diyor şakilerin diyor amelini işler işler işler tam cennete girecek şey cehenneme yazı öne gelir de cennete girer. Halenler yazıldı desterler evet. diyor. Yani kader Allah'ın kulları üzerinde neymiş? Bir sırrı. Yani bir insana bakıyorsunuz belki de ömrü boyunca yaptığı amel cennetlik. Ya ne kadar güzel diyorsun. Ama bakıyorsun rivayetlere, size diyor cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi? Yani sen zahire adamı komple cennetlik olarak görüyorsun. Kim bu? Üç kişi zengin, zengin. alim ve şehit. Ve üçü de bir Müslümanın isteyeceği en üst nokta. Üçünü de bir Müslüman hep ister. Yani kim istemez ki mal mülk olup da Allah yoluna dağıtmayı. Kim istemez ki Allah yolunda parça parça olmayı. Kim istemez ki Allah'ın dinini öğrenip de hayatına geçirmeyi öğretmeyi. Ama hep desinler diye yapıyor. Bunu sadece o biliyor. Sen bilmiyorsun. Ama bak bunu Allah ne yapıyor? Biliyor. İşte yaz öne gelir de ne yapamazsındır, o diyor yüzüstü cehenneme girer veya bakıyorsun amel ediyor ediyor ediyor cehennemliklerden. Alıkış salam Adam mesela geliyor, ey Abdurruttalib'in oğlu mal karşılığı diyor size yardım edeyim mi? Yok diyor. Sen Allah'ı rap, beni Resul kabul ediyor musun? Hayır. Biz müşriklerden yardım dilemeyizdir. Söz uzatmayın. Adam harp anına kadar defalarca geliyor gidiyor. Allah Resulü her seferinde bu soruyu soruyor. Ve harp tam kızışacak. Adam yine geliyor. Allah Resulü aynı soruları soruyor. Evet Allah'ı Rabb'i sende Resul kabul ediyor. Dedi. Ve adam harbe gidiyor. Parça parça oluyor ve öldürülüyor. Allah Resulü ne diyor? Az bir şeyle çok şey kazandı. Ömür boyunca nasıl yaşadı bu adam? Hı hı. Ölümünü kim bilir bu adamın? İhtiyacı var. Yemeye, içmeye, belki de eşini, çocuğunu geçindirmeye parası yok. Sırf çarpmışıp para götürecek. Adamın niyetini bu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Değerlendiriyor. O insanı Hakk'a davet ediyor. Sonuna kadar davet ediyor. Ve adam en sonunda belki öylesine kabul etti ama Şahadeti orada içti ve cennetle ne attı? Allah Resulü'nün diliyle müjdelendi. Onun için Allah'ın ilmiylendir. Kişiye bakabilirsiniz. Saidlerden gibi gözükür ama yazı öne gelir cehennemektir. Ve bu noktada haricilere tam bir et diye bu davutun naklettiği bir rivayet var. İki arkadaştan bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birisi salihlerden birisi ise diyor facirlerden. Yani yalpa yapıyor. O her gördüğünde arkadaşına diyor ki Allah'tan kork. Günah işleme. Her gördüğünde. Bir gün yine bunu günahta görünce diyor ki Allah seni affetmeyecek, cennetine koymayacak. İkisi de ölüyor. Allah hiç günah işlememiş, hep dikkat etmişe bir söz söylüyor ona. Sen diyor benim rahmetimden emin mi oldun? Yani cennetime gireceğine sen de karar verdin deyip adamı cehenneme soktu. Evet. Onu da rahmetiyle affediyor. Cennet. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Kul diyor bir söz söyledi hem dünyasını hem dairet. Nasıl yaşadı? Bu nasıl yaşadı? Akıbetleri nasıl oldu? Yani normalde bunun cennete gitmesi gerekmez mi? Ama bir söz onu cennet gibi bir nimetten ne yaptı? Mahram etti. Onun için kader meselesinde Allah'ın ilminde neyse ona ne yapacak, Teslim olacak. Onunla alakalı bir mesele olduğunda hiçbir şekilde insan ne yapmayacak? Oraya aklını da dilini de fikrini de ne yapmayacak? ne yapmayacak? Ne yapmayacak? İkincisi ise yazamadır. Yazıdır. Allah'ın yazması kıyamete kadar yaşayıp yaşatacağı mahlukun kaderini ilminin her yeri kuşatmasından dolayı levh mahfuzda yazmıştır. Ve Allah Azze ve Celle kıyamete kadar olmuşu olacağı 50 bin sene önce yazmış ve levh-ü mahfuzda durmuştur. Buna da en güzel böyle vereceğimiz delillerden bir tanesi Adem ile Aleyhisselam'ın ikisinin arasında bir tartışma meselesi vardır. Okudunuz mu içeri? Evet. Şerif'te ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adem Musa diyor birbirine delil getirerek tartıştı. Musa diyor ki ey Adem sen insanlığın atasısın. Eğer sen şu günahı işlememiş olsaydın biz cennette olacaktık. Senin yüzünden biz cennetten ne yaptık? Doğru Doğru mu? Doğru. Adem aleyhisselam Musa aleyhisselama cevap veriyor sen diyor bilmez misin ben daha yaratılmadan 50 bin sene önce Allah bunu takdir etmiş ve yazmış sen yazılan bir şeyle mi beni suçluyorsun diyor. ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gülür Adem diyor Musa'ya delilen galip geldi devam ediyor sen de kelimullahsın ben yani Rabb'ın seninle konuştu. E sen de affımızı isteseydin ya. <gülüyor> yani o yazılmamış ki istenmemiş. Anladınız mı? Ben sen de kendim unlahtın. Adem burada suçuna kılıf aramıyor. Günahını kabul ediyor. Cennet gibi nimet zaten elinden alınmış. Ama ne yapıyor? Yazgın böyleymiş. Yani günahına kılıf bulmuyor. Hani biriler diyor ya o böyle beni yapmasaydı ben böyle etmezdim veya geçen derste Ömer'in bir sözünü naklettim hatırlarsanız ee, hırsızın birisi tam eli kesilecek Emir el Mümin'in Ömer diyor ki evvazdir hırsızlık benim kaderim diyor sen niye benim elimi kesiyorsun sen elini kesmek de bizim kaderimiz kesilir <gülüyor> <gülüyor> yani sen elini kesmek de bizim kaderimizde yazılıdır adamı çıkarıyor. Yani aklını sokuyor, aklı bir cevabı anında Ömer'den alıyor. Evet. Demek ki yazgı böyle. Şimdi burada ne varmış? Yazma ilminin ihatasıyla Allah'ın muhit oluşuyla alakalı bir şeydir ve e, gökte olan her şeyi ve yerde olan her şeyi de ne yapıyor? Allah biliyor ve yazıyor. Yani bunda Hiçbir zaman kafanı ne yapmıyorsun? görmüyorsun Şimdi gökte olanı da, yerde olanı da Allah bilir. Dediğimizde hiç şöyle düşünüyor musunuz? Ben dersi açarak gideyim. Gökte ne var? Allah kaldırın kafanızı bir bakın diyor. Bir daha bakın. Bir daha bakın. Direksiz nasıl yükseliyor? Bulutlar mı? Yani gök dediğimizde bir görünen var. Bir hissedilen var. Bir de bildirilen var. Hı. Yedi kat sema var. Bildiriliyor. Görebiliyor musun? Biz bir semayı göremiyoruz. Bulutlar var. Hava var. Atmosfer var. Gezegenler diyorlar. Yıldızlar var. Ay var. Bunların nedir? Bir yörüngesi var. Santim bunlar sapsa yeryüzünde ne yapar? Hayat diye bir şey kalmaz. Bunların hepsi Allah'ın ilminde. Yani Yerdekini de göktekini de yeri saymakla bitmez zaten. Neyse. <gülüyor> i̇şte her şeyi Allah bilir deyince Allah'ın ilmini kavramanız açısından, sınırlarını genişleterek gidiyorum. Ve bunları yazan bir Allah var. Güneşte, ayda bizim yörüngemizde ne yapar? Gider diyor. Bunlar Allah'ın ayetleridir diyor, nişanlarıdır. Öyleyse buna ne yapıyoruz? Çok dikkat ediyoruz. Yine mesela sana ruhtan sonra rahat diyorsun. Sen ne diyeceksin? Bu Rabbımın işidir. Benim bundan fazla bir işim nedir? Yani bilgim yok. Oraya burnumu ne yapmayacağım? Sokmayacağım. Ama bugün giriyorlar. Nefis mi? Ruh mu? Ne i̇şte bir şey daha diyorlar. Ah, ah, ah. Nefis, ruh. Bir şey daha katıyorlar. Bu mu? Bu mu? Bu mu? İnsanlar ne yapıyorlar? İkilemede bırakarak gidiyorlar. Halbuki sana bunda çok az bilgi verilmiş. Sen burada burnumu ne yapmayacağım? Sokmaya. Sen bildirilenler ne yap? İktiba işte kader burası. Bildirileni hayatına geçeceksin. Onun dışındakine uğraşmayacaksın. Yine bir ayrıntı var kardeşler burada. Kaderi değiştirebilir misiniz? Hı? kaderi ancak dua önler diyor. O da nedir? Kadir. Yine kaderdir. Dua da bir kaderdir zaten Hazir-i Şerif'te gereken. <gülüyor> Firmiz'de gelen rivayette demek ki kaderin önüne yine bir şey ne yapıyor? Geçebiliyor. Kaderinden kaderine ne yapabiliyorsun? Kaçabiliyorsun. Ama o da kader. Aman yani senin hasta olman nedir? Kader. Şifayı istemen nedir? O da kaderdir aynı şekilde. Süleyman yaptır, ömrünü ne yapar? Uzatır. Sebebe ver, ömrü uzatır. Bu nedir? Yine kader. Ama sen bildirileni yapmak zorundasın. Yazıyı da, kaderi de ne yapamıyorsun? Değiştiremiyorsun. Sen kullukla nedir? Mükellef olan bir insansın. Ve Allah'ın ilminin dışında hiçbir şeyi ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. Bakın yine eee Firavun geliyor, diyor ki Taha suresinde 51-52'de ey Musa geçmiş nesillerin durumu ne olacak? Musa da diyor ki onlarla alakalı bilgi Rabbim katındadır. Anlatabildim mi? Kendisine bir şey bildirilmiş mi? Hayır. Yok. Öyleyse ne diyor? Bildirilmemiş. Bu bilgi ancak Allah katındadır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki ilmi ve yazısı neymiş? Çok çok önemliymiş. Burada Allah Azze ve Celle'nin birçok sıfatlara da ne yapıyor? Gündeme geliyor. Ama bize bildirilen de birçok şey var. Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Adem Aleyhisselam'ın e, cennette yaratılması ve orada ne yapılması? Kovulma meselesi. Kaderde bu çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Adem yaratılıyor. Kendisine ruh veriliyor. Ve canı sıkıldığında eye kemiğinden, etten, kandan hava yaratılıyor. Ve cennette bunların dolaşmasına izin veriliyor. Her şeyi yap ama şu ağaca yaklaşma. Hangi ağaç? Elma mı? Buda mı? Bıramı, Bıramı, mısır bileyim. mı? Bilelim. Ne ne dedin sen ilk el Bilelim, Bilmiyorum diyecektin. Bilelim. Bilelim. <gülüyor> ha? Ha? Akademisyenlere git, elma derler. Evet. Tasa uçlara git, Bilelim. buğday Mısır derler. Bilelim. Selefe git, bilmiyorum, bilmiyorum derler. Allah mı? Anladın? Ama orada bizim bilmemiz gereken bir şey var. Yapma. Buna yaklaşma. Yani şuna yaklaşma. Adem o ağaca yaklaşıyor. Ve ondan aldığında Adem'den havva şaşırdı kaldırıyor. Neden? Çünkü fıtraklarında ne var? İyiliği de kötülüğü de anlamak kabiliyeti var. İyilik yaptığında insan seviniyor. Hata yaptığında ise ne yapıyor? Üzülüyor, şaşırıp kalıyor. Adem de şaşırdı kaldı. Allah Azze ve Celle ona tevbe kelimeleri öğretti. Bunlar Taha suresinde. Şimdi İblis'e secde et diyor. İblis secde etmiyor. İki elimden yarattığım halde senin secdene mani nedir diye soruyor. O da ne diyor? Beni önce yarattın. Ben ateşten önce yarattın. Onu sorma. Beni ateşten, onu topraktan diyerek ne yapıyor? Akli delil yapıyor. Yani. kıyas yapıyor. Allah'ın ilminde eksik bir şey mi? Aşkım. Yok. Şimdi biri tövbe ediyor, biri edemiyor. Kaderle alakalı mı? Evet. Alakalı. Allah'ın ilmiyle alakalı mı? Evet. Adem'in tövbe etmesi günaha hatayla işlenir. Eşliğe İblis ne yapıyor? Kandırıyor. Adem ne yapıyor? Cennette kalmaya hırslanıyor. Onların yaşantısını meleklerinin görüyor. Ben de böyle yaşasam. Biri bakıyor şimdi ya adamın Mercedes'i var, uçağı var, gemisi var diyor. Ya Yarsıdıkça ya da Benim niye yok? Olmasın Allah insanı fakir de yaratabilir, zengin de, çocuklu da yaratabilir, çocuksuz da, erkek de verebilir, kız da veyahut da hiç vermez kimine sıhhat verir kimine vermez Allah'ın bunları yapmaya kadir olduğunu bilmez misiniz? bunlar neyle alakalıymış? Evet. yani teslim olacağım yani razı olacağım Allah'tan geleni razı olacağım işte burada hırslandı iblis oradan vurdu cennet gibi bir nimet elinden ne yaptı? Gitti. İşte kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Bunu anladınız mı? Kişi bir şeyi planlayarak, bilerek yapıyorsa tövbe etmez, o meselesinden dönmez dikine gider. Uçuruma kadar gider. Ama bir insan bir günahı hatayla işlemişse o hatasına dönür. Anladınız mı? ve af olur. İblis bugün kaç asır geçti belki milyarlar. Tövbe etti mi? etme Edemez çünkü kibirlendi. Büyüklendi. Ama Adem Musa'nın arasındaki konuşmayı Allah Resulü bize naklediyor. Ne diyor? Delille Adem Musa'ya galip geldi. Günahına kılısına atmıyor. Yani ben istedim bunu diyor. Ben istedim Cezamı da çekiyorum. Hatayla işlese bile cennet gibi bir nimet ne yapıyor? Onlar böyle. İslam alimlerinden birisi şöyle bir örnek veriyor kardeşler burada. Bir adam bir gece evinde işte kalktı. İşte evinde de saf bir alkol var bir şey için. Gece hararetlen işte su ararken onu su diye aldı komple dikti içti. Onu sarhoş eder mi? Şey. Eder. Bilerek mi istedi? Hayır. Günah var mı? Aynen. Günah yok. Bilerek Aynen. yapmıyor. Aynen. Ama günah olmasa bile bir zarara ne yapıyor? Vuruyor. İşte hatayla bile insan bir şeyi işlese ondan giden bir şeyler var. Yani mahrum olduğu bir şeyler var. Hay be hani biz cehalet umumen mazeret diyoruz ama yani olsa bile o adam bilmese bilmediği noktada kaybettiği neler var? Neler var? İşte burayı kimse görmeden o kaideye takılıyor, orada kalıyor. Halbuki hiç düşünmüyor ki şurada bilen birisi var, bilmeyen birisi var. Bilenin kazandığıyla bilmeyenin kaybettiği aynı şey mi? Mümkün değil. Dağlar kadar ne var? Arada fark var. Demek ki kardeşler Allah'ın ilmi ve yazısı çok çok iyi. Ne yapmalı? Anlaşılmalı. Üçüncüsü neydi? Dileme. Her şeye nüfuz eden Allah'ın meşiyetinin dilemesinin kudretinin şumulüne istediği şeyin olduğuna istemediğinin olmadığına ne hareket ne sükun ne hidayet ne de dalaletin Allah'ın meşiyetinin dışında olmadığı. O dilemedikçe hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. Allah dilediğini yaratır dilediğini seçer. Ve onun mülkünde hiç kimse ona ne yapamaz? Karşayamaz. Demin sünnet mi diye sohbetten önce sorduğunuz soruda bir ayet söylemiştim. Allah istediğine risaleti ne yapar? Gönderir. Mekke müşrikleri ne diyordu? Niye falan oğulları filan oğulları değil de ona? Allah bir melek göndermeli değil miydi? Veyahut gökten bir kitap bütün oradaki inmeli değil miydi? Allah istediğini ne yapar? Ne yapar? İstediğini de istediğinin içinden ne yapar? Seçer. Ona hiç kimse ne yapamaz? Karşılamaz. Ve evet, bugün bakın ee, ceza bablarına, intihar eden birisi, intihar ettiği şeyle kıyamette ebedi azab olur. Hadis-i Şerif'e bakıyorsun, Müslüm'ün kitabını imana. Sahabenin birisi, iki tanesi estağfurullah, hicret ediyorlar Medine'ye. Medine'nin o zaman havası çok pisti ve gelen rahatsız olur, hastalanırdı. Ee, akmayan bir su vardı, acı bir su. İnsanların çoğu humma olurdu, yani, rahatsız olurdu. Sahabe de çok rahatsızlanıyor ve acılarına dayanamıyor, bileklerini kesiyor ve intihar ediyor. Arkadaş onu rüyasında görür. Rabbim diyor sana neyle muamele etti? Gördüğün gibi diyor hicret etmem hasebiyle cennette çok yüksek bir masamdayım diyor. Peki diyor ellerin niye sargılı? E Rabbim dedi ki diyor ben seni sağlam yarattım onu sen bozdun diyor. Şimdi öbür rivayet ne? İntihar ettiğinden ebedi orada ondan azap olur. Bu rivayet ne? ne anladınız şimdi Allah'ın meşiyetinde dilerse azap eder evet. dilerse ne yapar affeder Buna hiç kimse ne yapamaz karışamaz yani yapmış olduğu bir amel onun bütün günahını ne yaptı götürdü sadece bozduğu yeri, onu sen bozdun diyor Allah Resulü anlatıyor Allah Resulü de dua ediyor ya Rabbi da bize bağışlar dedi. evet Allah'ın meşiyeti bu ve hiçbir şey, yani hiçbir şey için ayeti kerimede ben yarın şunu yapacağım deme. Ne de? İnşallah. Allah takdir ederse de diyor. Bu hangi surede? Keyif 23-24'te. Yine kardeşlerim Enam 111'de faraza onlara melekleri indirseydik Ölüler onlarla konuşsaydı ve her şey onların karşısında bir araya getirseydik, Allah dilemedikçe onlar yine iman etmezdi diyor. Ne demek yani? Ölüler konuşsaydı yani her şeyi önlerine getirseydik, yine de onlar iman etmezdi. Şimdi geçmişe gidin, İsrailoğullarının başına neler geldi neler değil Her türlü mucizeyi gördüler mi? Evet gördüler. Gökten çekirge yağdı, kan yağdı. Hmm. Yani her şey başlarına geldi. Olmayanı gördüler. Koskoca deniz açıldı, dibini gördüler. Açılan kollardan karşıyı geçtiler. Peki bugün e, en çok isyan eden, lanetlik durumda, yeryüzünü kana boyayan, fesata boyayan hangi kavramı? Yine oluyor. Peki, ayet ne diyor? Allah'a yani demek ki ölülerle bile konuşsanız Allah istemedikçe hiç kimse ne yapmazmış? iman etmezmiş. Evet. Allah hepimize hayır versin. Yine Müslüm'de gelen rivayette kalpler diyor Allah'ın iki parnağı arasında. Çevirdikçe Ve Allah Resulü devamlı duasında aleyhissalatü vesselam. Ey Rabbim benim kalbimi de İslam'da sabit tutuyoruz. Biz de amin diyoruz. Evet. Yine nerede olursanız olun hatta sağlam kalelerde olsanız bile ölüm size gelir erişir diyor. Peki bir iyilik isabet etse Allah'tandır derler. Eğer bir kötülük isabet ederse bu da sendendir derler. De ki hepsi Allah'tan'dır. Neredeyse anlayamayacaklar. Vardır. İşte kader meselesinde kilit noktalardan bir tanesi de bu. Evet. Ne demek burada? İyilikler. Yani sana iyilik namına gelen her ne varsa. Kimdenmiş? Allah'tan. Senin başına gelen bela, musibet namına ne varsa kimdenmiş? Allah'tan. Sende, sendendir yaratması Allah'tan senden, senden. senin kendi ilmen işlediklerinden peki Allah'tan? hepsi Allah'tan burayı nasıl anlayacağız hayırlı işler Allah'tan işleyen sensin ha, tamam. yaratan Allah iyiliği yaratmaktan hoşlanıyor ama kötülükten hoşlanıyor sana iyiliği emrediyor tutmanı istiyor Hayata geçirmeni istiyor. Kötülüğü ise murad etmiyor. Ondan uzak durmamı istiyor. Ve iyiliği işlersen mükafat olarak neresidir cennet? Kötülüğü işlersen ceza, azap olarak neresi diyor? Cehennem Her ikisini de açık bırakıyor mu? İkisi de açık ama iyilikler senden değil. Kötülüklerse işte ve kendi nefsinin işlediklerindendir. Diyor. Ama her ikisi de neymiş? Allah'tan. Öyleyse bizim de buna ne yapmalı? Çok çok dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bu noktada şuraya işaret edersek belki daha iyi anlarız. Allah Resulü ve Vesselam miraca çıkıyor. Miraçta kendisine elli vakit namaz ne yapılıyor? farklı Musa aleyhisselam soruyor. Sana Rabbin ne verdi? 50 vakit. Vallahi diyor benim kavmim 2 vakte güç yetiştiremedi. Rabbim'e dön de sana bunu ne yapsın? Eksilsin. Gide gele 5'e in diyor. Ben diyor Rabbim'e tekrar gidip müracaat etmekten haya ederim diyor. Rabbimiz subhanahu ve teala da ne diyor? Kim diyor 5 vakit namazı hakkıyla eda ederse ben de ona elli vakit namaz gibi ne yaparım ya. sevap Şimdi ne yaptı bire? Bir hayır işliyorsun. Veya Bakara suresinde bir ayet var. Yani bir e, buğdayın başa yedi başak gibi diyor. Birden kaça kadar? Yedi yüze kadar. Yapmış olduğun bir hayırda karşılığı var. Belki daha mistisi. Hangi ayet bu? Kaç? Neyse. Dersi baltalamamak için onu okutturmuyor sana. Hı. Ama oraya yakın. Bir beş ayet Hı. daha aşağı. Yani. Şimdi e, iyiliğe karşı birçok mükafat var mı? Var. Hacca gidiyorsun haccın mebruysa o güne kadar işlemiş olduğun bütün günahların gidiyor. Ya bir haç yapıyorsun. Bir tane. Veya bir Cuma, bir Cuma'ya bir Ramazan, bir Ramazan arasındaki işlediğin günahlara <gülüyor> kefasalık. Veya bir Kadir Gecesi. Siz bu meseleleri büyütebilirsiniz. Peki, bir günah işliyorsun. Bir günah ne günah? <gülüyor> Anlıyor musunuz Allah'ın ne kadar <gülüyor> e, merhamet, yani iyilikler kimdenmiş? <gülüyor> Kötülükler. <gülüyor> Ama buna rağmen bir ve yani iyilikler Allah'tandır derken belki şu Müslüm'de gelen rivayet daha etkili olur. Burayı kavramadınız çünkü gözlerinizi kavramadığını anladım. Bir adam diyor ki Ey Allah'ın Resulü, geçmiş ümmetlerden bana uzun bir ömür ver. Allah ona 300 sene ömür verir. Ya Rabbi bütün ömrümü namaz kılmakta eyle. Allah ona öyle bir ömür takip eder. Ya Rabbi diyor, alnım secdedeyken benim ruhuma ve adam secdedeyken vefat ediyor. Ameller tartılıyor. Allah azze ve celle rahmetinden cennete götürüyor. Şimdi bu kaç sene yaşadı? 300. 300 sene nasıl yaşadı? Hep namaz kıldı, ibadetle. Hiç günahı yok. Ya Rabbi amelim tartılsın da diyor. Çok çok amel işte diyor. Ameli tartılır bir gözünün şükrünün edasına ne yapmıyor? Anladınız mı şimdi burayı? İyilikler kimdenmiş? Evet. Allah'tan. Yani yaptığınız ameller sizi ne yapmasın? Sevindirmesin. Onu misli misli veren kim? Veyahut üç kişinin mağarada kısılıp kalma rivayetini hatırlayacak olursanız orada tam günah işleyecek yani zina edecek Allah korkusundan geri duruyor. Yani sadece işlediği bu amel dahi onun ne yapıyor? Duasının kabul olmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Öyleyse hayır ve şer neymiş? Mevcut. Bakın buraya kadar işlediğim nokta kulluğa geldim kaderden. Kaderle, kulluğu kalın çizgilerle burada ne yapıyorsun? Hayır dedir. Hayır da mevcut, şer de neymiş? Mevcut. İkisi de mevcut Yaratan o Seçen sen Sen Seçme hakkına sahip olan Bir insansın Ama yaratan o Seçmene de kolaylık sağlayan Yine Allah Sana önce bir fıtrat vermiş İcbari kulluk diyoruz Nereye kadar Mükellef olana kadar o mükellef olduktan sonra da ihtiyari kulluk diyor. İcbari kulluk neydi? Aklın seni bir yere kadar getiriyor. İyiyi, kötüyü aklından bir yere kadar ne yapıyorsun? Ayırt ediyorsun. Seçme hakkına geldin mi? Hayır ve şeri öğrendin mi? İhtiyari kulluk. Seç. İnananda, küfredende, Açık delillerden sonra inansın. Açık delillerden sonra ne yapsın? Küfür, Küfür etsin. Hangi ayet? Ben sana kaderle alakalı hazırlan mi Ne bakıyorsun? Yanımda He. Enfalt yani. 42. <gülüyor> Demek ki birincisinde Anladım. Şems Suresi 8-9-10 Allah insana iyiliği de kötülüğü de ne yapıyor? İlham ediyor. Bu icbari kulluk. Ben yani seçme hakkına sahip değilse. Ama mükellef oldun mu sağını solunu mi burada artık icbari kulluk bitti. Akıl artık vahye tabi. Vahiyden ayrıldığı her noktada artık şerri seçmişsiniz. İşte hayırda şerde ne yapmış? Mevcut. Allah seni erkek yarattı. Ben niye erkek yaratıldım? Kadın olacağım diyemezsin. Buna seçme hakkın yok. yani Bülent olamazsın. Velk kızların var, niye oğlum yok? isyan edemezsin. Oğlanlarım var, niye kızım yok? diyemezsin. Çocuğum yok, niye çocuğum yok? diyemezsin. Bak, kızların kıssasında eğer yaşasaydı annesi babası salihlerdendi. Onların amenini ne yapacaktı? Bozacaktı diyor. Bak, Kasas Suresi'nde mal verilen bir Karun var. O malı ne yaptı kendisine? Fayda vermedi. Yerin dibine ne yaptı? Battı. Bak güç verilen bir firavun vardı. Ne oldu? Sulardan İsrailoğlu geçti. O su firavun üzerine ne yaptı? Kapandı. Ne gücü ne de kuvvet ona ne yapmadı? Bir şey fayda sağlamadı. Öyleyse hayır ve şer mevcut. Biz hayırı seçmek zorundayız. Hayır seçerken de kendimiz buna hayır ne yapmayacağız? Demeyeceğiz. Hidayet önderi gönderilen peygamberler var. Ve bizim peygamberimiz var. Onun getirdiğine ne yapacağız? Tabi olacağız. Hayır ancak onun hayır dediğidir. Şerse ancak onun şer dediğidir. İşte kendimizin hayır dediği, kendimizin şer dediği yerde biz batıyoruz. Ve Allah muhafaza Necm suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o nefsini, hevasını ilah edineni görmedin niye kadar ne yapıyor? Gidiyor. Demek ki isteyen sensin, yaratan Allah. İşleyen sensin, yaratan Allah. İyiliği kendine nispet edemiyorsun, veren Allah. Kötülüğü ise Allah'a nispet edemiyorsun, işleyen sensin, yaratan Allah. Bak çok önemli noktada işte birisi en güzel örneğinden dersem Ömer'in verdiği şeyle daha güzel atlatıyorsun hırsız geliyor diyor ki bu benim kaderim Ömer de diyor ki senin elini kesmekte bizim kaderimizdir yani bir fahişe gelip de bu benim kaderim Allah yazmasaydı ben fahişe olmazdım ne yapamıyor diyemiyor neden fahişeliğin cezası taşlanarak öldürülmek Hırsızlığın cezası elinin kesilmesi. İçkinin cezası 40 sopa vurulması. Yani Allah bunu kabul etmemiş ki. Sen buna ne yapıyorsun? Kaderim diyorsun. Seçen sensin. Yaratan Allah. Bu seçmende de hangisini seçersen iyilikse cennet, şer, kötülükse karşılığının cehennem olduğunu Allah ne yapıyor? Bildiriyor. Veya kıyametten bir sahne Size bir rüyacı gelmedi mi? Ya oraya da gitme. Kabir sorgusuna git. Rabbin kim? Dinin ne? Kitabın? Ha. Şimdi biliyorsan mümin bunları ne yapacak? Bir bir söyleyecek. Bilmiyorsan ya dünyada birileri bir şey diyordu ama ben de bir şey diye b b b derken işkence, azap ne yapacak? Başlayacak. Hani kader günaha şeydi, kılıftı. Madem kader günahın kılıfı, o zaman bu adam kabirde niye azap görüyor? Kıyametten sahneye git. Size diyor bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Siz bunu yaparsanız bu ateşe gireceğiniz demedi mi? Dedi. Peki siz ne yaptınız? Yalanladık. Hadi bakayım şu yalanladığınız ateşe bir girim denecek. Yani kader hiçbir zaman işlediğin günaha kılıf neymiş? Olamaz. Ancak bunu dinden çıkan insanlar kılıf olarak ne yaparmış Getirebilirmiş. Allah muhafaza. Demek ki hayırda, şerde ne yapmış? Mevcutmuş. Yine kardeşler, bir bereket var mı? Var. Allah istedi mi, diledi mi bir malı bereketlendirebilir mi? Hı. Bereket deyince ne anlıyorsunuz? Çoğalma. Çoğalma sen? Çoğalma sen? Çoğulma. Sen? Çoğalma. Sen ne anlıyorsunuz? Bereket. <gülüyor> Bereketin, bereketten başka bir karşılığı yok ki. Çoğalma, ne kadar çoğalma? E Allah bilir de niye çoğalmalı? Eksilme. Eksilme Hı. mi? Mesela Ayşe annemiz diyor ki Allah Resulü diyor vefat ettiğinde bizim diyor küçük bir çıkımızda az bir dağarcığımız vardı. Acıktıkça diyor ondan diyor bir avuç alır taşta görüyor musun eskinin kadınları nasıl yaşıyormuş. Bizimkiler gidiyor ekme hazır alıyoruz ya da akşam kocasına diyor ki halk ekmeği al da gel ha diyor evden de çıkmıyor şimdi tembihini. Eskil'in kadını arpayı alıyor. iki taşın arasında öğütüyor. Un yapıyor. Onu karıştırıyor. Gidiyor çalı çırpı topluyor. Ekmek yapıyor da yiyor. Görüyor musun meşakkati? O kadın işte. Günümüzdeki her şey otomatik. Çenesi bile otomatik olmuş. Ayşe annemiz diyor ki acıktıkça yiyorduk diyor. Sonra bir onu bir tartalım dedik diyor. Ondan doldu veyahut İmam Bukhari'nin edebül ül Müfret'te naklettiği, Ahmet'in müsnetinde geniş bir şekilde naklettiği rivayette bir seferdeyken çobanın birisi Allah Resulü'ne ve mahiyetine bir süt ikram ediyor. Süt ikram ettiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına oturmuş da davar karşı da karşıda süre. diyor çoban köpeğini gösteriyor. Hangisi diyor daha çok yavrular? abi köpek. Bir yavrulamada diyor koyun kaç? Köpek kaç yavrulardır Koyun bir iki köpekse hı. sekiz, dokuz, on. Peki bir sene içinde hangisi diyor iki kere yavrular? Hı hı. Köpek. Koyun bir. Hı hı. Peki hangisi kesilir yenir diyor. Hı. Hangisi? Hı. Peki hangisi çok diyor. Hı. Yani biz gözümüzün önünde olan şeyleri müşahede etmiyoruz. Allah Resulü görmemizi istiyor. Hangisinin çok olması lazım? Adam köpekleri bitmesi lazım. Koyun olmaması lazım normalde. İşte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketidir. Bunlar demek ki bizim için çok hayır. Yine mesela günah işliyorsun, dünya dolusu günah işliyorsun, Dünya dolusu mağfiretlen seni karşılayan kim? Allah. Aynen şöyle düşünün. Namazın terkini küfür olarak görmeyen bir insana. Yani Allah diyor ki kitabında onları sakar cehennemine sokar. İşte şöyle şöyle Resulü ne diyor? Namazı kılmayan müşriktir, kafirdir. İmanı yoktur, İslamı yoktur, miras söylemez. Firavunla, Harun'dan, Harunla birlikte olacaktır. Şimdi bakın. Ayakta kılamıyorsan oturarak kıl. Oturarak kılamıyorsan yakarak yani kıl. İmayla kıl. Seferde misin? İki kıl. Korkuda mısın? Yürüyerek imayla kın. Düşman karşısında mısın? Cemaatla kıl. Yani e, kılamayacak durumda mısın? Cem yap. Cem Hava mı soğuk? Teyemmüm et. Ama ne yap? Kıl diyor. Her türlü ruhsatı vermiş mi? Yok. Vermiş. Şimdi Allah azze ve celle o kadar seni mağfiretle karşılıyor, o kadar sana tevbe etme hakkı veriyor, etmiyorsan cehennemde ona ne yapıyor? Hak oluyor. Hiç kimse de günahına kılıs ne yapamıyor? Getiremiyor. Çünkü bu kadar sana bir kolaylık sağlanmış. Yani Bu cüz'ü açıklamak için diyorum. Yani Allah yazıyor ama sen cennetlik, sen cehennemliksin tipinde bu şekilde değil. Çünkü Allah'ın ilmi deyince zamanın kendisi nedir? Allah'tır. Zaman senin için bir dilimde yaşayan sensin. Oysa olmayacağı da ne yapıyor? Bilen birisin. Ve hangi izin ameli daha güzel onu denemek için Allah ölümü ve hayatını atmıştır? Yaratmıştır. Evet. Ve Allah Azze ve Celle dileseydi birini istediği yerde ne yapırdı? Öldürürdü. Dileseydi insanları da ne yapmaz? Ee, bırakır. Şimdi yaratma meselesine gelince bu mertebede de Allah'tan gayrı kainatta her şeyin yoktan var olma zatıyla, sıfatıyla, hareketıyla Allah'ın mahluku olduğuna iman etmeyi gerektirir ki bu da kardeşler e, yaratma deyince Allah'tan gayri insanlar hiçbir şeyi ne yapamaz? Yaratamaz. Mesela bunların hepsinin ayrı ayrı bir cüz'ü var. Birisi evleniyor. Soruyor şimdi çocuk çocuk var mı? Daha düşünmüyoruz. Veya ya biz çocuk yapacağız diyor. Yani sanki çok basit bir olaymış gibi yani toprakla birbirine karıştırıyorsun, ya aynen böyle olduğunu iddia ediyor değil. Allah istemedikçe hiçbir şey ne yapamaz yaratamasın dedi. Çok tehlikeli bir söz Arkadaşım birine hayırdır dedim ya hocam dedi. bir boş bulundum, bir söz söyledim, beş bin dolardan oldum <gülüyor> bir daha hayatta öyle söz söylemem. Bir gün boşta bulundum şurada, çoluk çocuk var mıydı? 3 sene falan olmuştu arkadaşı. Daha düşünmüyoruz dedi. Ondan sonra çocuk tedavisi, bilmem ne falan filan da bir laf söyledim dedi. 5000 dolardan aldım. Yani anladım diyor hatamı, tövbe <gülüyor> ettim. Diyor. Allah dilerse verir, dilerse ölü şimdi üç çocuğu var. Ama bayağı bir süreçten geçti ve tedavi hiç bir fayda verdi. Allah'a takdir. Yine onun için yaratma dedi mi Allah'tan gayrısına ne yapamıyorsun? Nispet edemiyorsun. Çünkü yaratan odur. Ama bu noktada da bazı e, naslarda gelen yerler var. Okumadığınız için beni zorlayamıyorsunuz. Zorlayamadığınız için de oralar belki okuduğunuzda takılacak ama ben birkaç cüz söyleyeyim size. Bakara suresinde ölen bir adam var ölünün konuşması var. Çakurdunuz mu? Yine Bakara suresinde ölen birisi var, yüz sene sonra dirilen birisi var. Yine Bakara suresinde ölen bazı hayvanlar var parça parça sonra onların dirilmesi var. Bunlar nedir? Yine Bakara suresinde İsrailoğullarının e, topluca yıldırım çarparak öldürülmesi sonra tekrar dirilmesi var. Hiç okudunuz mu bunları? Peki öldüren kim? Dirilten. Onun gibi yaratma nedir? Mümkün değil. Ve yaratma sadece nedir? Ona mahsustur. Bunlar Allah'ın da bizim üzerimizde nedir? Sırları olan meselelerdir. Çünkü Cabir'in meselesini Allah Resulü bize haber veriyor. Biliyor musun diyor Rabb'im senin babanla konuştu Adnan Onun halini size haber vereyim mi? Ver ey Allah Resulü. Dile benden ne diler sen diyor Cabir Allah Azze ve Celle. Ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder. Tekrar parça parça olayım. Tekrar diri tekrar gönder. Senin uğruna tekrar parça parça olayım. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben ezelde böyle takdir ettim. Yani hiçbir nefsi geriye ne yapmayacağım? Göndermeyeceğim. Öbürleri ise hepsini tek tek yerini okuyun. Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere nedir? Birer delildir. Orayla alakalı ilimdir. Yoksa hiçbir nefsi Allah öldükten sonra ne yapmayacaktır? Diriltmeyecektir. İbrahim aleyhisselamın kıssasına bakın ne var? Kalbin Zeyr Aleyhisselam'ın kıssasında ne var? Toprak olmuş bir şeyi Allah tekrar ne yapabilir? Delirtebilir. Veyahut Ashab-ı Keyf Suresi'nin keyfi ne var? Orada 300 sene yaşayan bir insanı güneşte bir oyanı bir oyanı ne yapabiliyor? Çok rahatlıkla döndürebiliyor. Öyleyse kardeşlerim kaderin 4 tane neyi varmış? mertebesi var. Allah insanı istediği şekilde ne yapabilir? Yaratabilir. Ve hiç kimse ona ne yapamaz? Karışamaz. Ve bu dört meselede nedir? Kesinlikle inanılması, kesinlikle bırakılmaması ve kesinlikle her meseleye bununla bakılması gereken bir ölçüdür. Allah'ın ilmi, Allah'ın yazması, Allah'ın dilemesi ve Allah'ın yaratmasıdır. Bunun dışında kadere giren her insan ayağı ne yapacaktır? Kayacaktır ve dinden çıkmasına da sebep olacaktır. Bu konuda kaderle alakalı bir girişti bu. Bununla alakalı ilminizi artırmak istiyorsanız birincisi Polen'den çıkan Kaza ve Kader diye İbni Kayın'ın çok güzel bir kitabı var. İkincisi İbni Teymiye'nin külliyatının sekizinci cilti bu konuda bizim benim size tavsiye edeceğim iki eserdir. Bunun dışında Türkçe'ye çevrilmiş bir eser ben bilmiyorum. Ama birincisi Allah'ın kitabı ikincisi Allah Resulü'nün bütün sözleridir. Hadis kitaplarıdır. Allah hepimize hayırlı bir ömür nasip etsin. Evet. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi vabdun nasip etsin. Haneke Allahümme ve hamdike eşheden la ilahe illa ente, istafirite ve tebile, velhamdülahi râb